Reich buradaki özgeçmişler bitmek üzere. Popüler mekanikte bir iş ister misin gerçekten? <gülüyor> Mekanik alanında çalışacaksan onlar için çalışacaksın. Bakın çocuklar her işte şansımı deneyebilirim. Artık garsonluk yapmam gerçekten. Yani 3 kuruşluk başişlerden de bakar mısınız denmesinden de bıktım artık. Reich yazım hatalarını düzeltmiş miydin? Aa, evet neden? Şey harika bilgi tayar becerilerinden çok etkileyeceklerinden en iyi. <gülüyor> Kesin de böyle midir dersiniz? Aa, hayır fotokopi makinesi kesin birkaçını yakalamıştır. <Gülüyor> Geldim. Merhaba, merhaba hanımlar. Aa, bir şey ister misiniz? Postayı getirdin mi? Bir sürü cevap var say mı? Tabi İngiliz kurabiyemiz var. <gülüyor> tamam okuyun hadi. Sevgili Bayan Green, başvurunuz için teşekkür ederiz. Ancak elmalı tarçınlı çayımız tamam, da var. Tamam sevgili Bayan Green. Evet, evet, evet. Hayır. Vay be. Ne? Kredi kartı borcun çok fena. <gülüyor> Ver şunu bana. Sana inanmıyorum. Linda harika biri. Niye bir daha çıkmıyor? Bilmiyorum. Aa yoksa taş devri gerçekten olmuş olabilirdi dedi diye mi? Hayır. Sadece ondan değil. Bana bir şeyler yapacak birini istiyorum. Beni heyecanlandıran birini. Ben bana şeyi örgü ipliğinden oyuncaklar yapan biri. Ne? Onu daha fazla isteyebilir miydin? <gülüyor> Kimi? K Kimi mi? What's alaycı kız kardeş değil. Kimiymiş? <gülüyor> <gülüyor> Bak ben onu tamamen unuttum tamam mı? Yani a hoş geldin. Merhaba kahve? Ee, yo yo biz iyiyiz. Tamam tamam. Kes be! Bir şey, bir şey söylemiyoruz. Ne? Ee, Joy dün gece ağladı. Sağ ol. <gülüyor> Beraber poker oynuyorduk. Ee, evet. Üçün üzerinde çikolata vardı, sekiz gibi görünüyordu. Oh, onu görmeliydiniz. Bakın da ağlayıp ve sonra ağladı. Baksana, neden hiç bizimle poker oynamıyorsunuz siz? Evet ne yani erkekler arasında bir şey mi bu cinsiyetçi erkek olayı gibi yani. Pokeri sadece erkekler mi oynayabilir? Hayır kadınlar da oynayabilir. Al tamam peki ne o zaman bir tür ne bileyim yani tamam e, nedir peki? <gülüyor> Oyunlarımızda hiç kadın olmuyor hepsi bu işte. Evet poker oynamayı bilen kadın tanımıyoruz o kadar. ha yani çocuklar. bir bahane hadi. ki yani tipik bir erkek cevabı bu. Pardon aranızdan bilen var mı? Hayır. Hayır. Ama bize öğretebilirsiniz. Hayır. Hayır. Pekala, tamam. Şimdi kağıt çekiyoruz. Benim başka kağıda ihtiyacım yok. Bende kent var. Aa, Aa, tebrikler, kutlarım. <gülüyor> Tamam Philips sen kaç tane tamam. istiyorsun? Tamam iki tane istiyorum. Şey maça onlu ve sinek altı. Hayır. Hayır. Hayır Philips ee, böyle yapamaz. Aa, dur dur ben de maça onlu var. Al bakalım. Aa, ol. ee, olmaz. Ee, bak öyle yapamaz. Hayır hayır Yapamazsın. önemli değil. Bana lazım değil. Ben dörtlülere gidiyorum. Al sen ama. Evet buyurun. ...son balığı ve çeşitlerine göre ayrılmış çerezler. Hmm. Hey, hey, hey, Monika ne yapıyorsun? <gülüyor> Poker oynuyoruz. Adı tekeceden fazla olan yiyecek getiremezsin. Cips olur, sos olur veya... ...şimdi, <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kağıtları dağıtın. Daha... Tamam tamam anladık hadi artık başlayalım. B evet hadi, büyük hadi. kazanalım değil mi? Peki emin misiniz? Fibi mutlu görünmüyorlar diye iki vale attı da. <gülüyor> şimdi hazırım. Yani dağıtabilirsin. Evet. Son bir şey daha göstereyim. Joey. Üç. <gülüyor> Sekiz. Sekiz, üç. Evet. Tamam. Lanet olsun, lanet olsun. Evet. Anladım. Demek yalan söylüyordun. Ne konuda? Elinin iyi olduğu konusunda. <gülüyor> blöf yapıyordum. Ha ha. Peki. Blöf yapmak ne demek? <gülüyor> Yalan söylemenin eş anlamlısı değil mi? Tamam ben kalkıyorum. Yarın işe gitmeden önce özgeçmişlerimi fakslayacağım. Ooh, rage Rage şu işi halledelim. Neyi halledelim? Virginia'daki Jamestown kolonisini. Kral George bize toprak veriyor ama ne yapayım? Oyunu Rachel, oyunu. Bize oyundan borcum var. Oh, doğru. Ya, aslında çocuklar, bu ilk seferleri paralarını almayalım derim ben. Hayır. Asla, borcumuzu veririz. Ah, Monica, ben başka bir cevap hazırlamıştım. <gülüyor> Ve ayrıca bunun revanını istiyoruz. Tamam bana uyar, para işe yarar. Demek bütün arkadaşlarınızın parasını alarak istediklerinizi alıyorsunuz ha? <gülüyor> Evet. Evet ben onları Ikea'dan alıyorum. <gülüyor> Montajını kendin yapıyorsun ama daha ucuza geliyor. Bak Rachel poker oynuyoruz. Ben kazanmak için oynarım ve kazanmam için diğerlerinin kaybetmesi lazım. Yani benimle poker oynayacaksan iyi çocuk olmamı bekleme. Tamam mı? Çünkü kağıtlar dağıtılınca... ...çocuk olma. Hadi beyler yiyelim. Rachel'ı seviyorum pizzacısından mı söyledin? Hı -hı. Hala orada mısın sen? Yapma. O poker ustası Vazı da neydi öyle? Poker oynarken... ...iyi çocuk olmam. Alakası bile yok. Aa, bence var o çünkü... ...bence onu seviyorsun. Hayır öyle bir şey yok. Bir zamanlar bir şeyler hissetmiş olabilirim ama artık hissetmiyorum. Yalnızca Marcel nereye gidiyorsun o CD ile? Onu bir daha çalamazsın. Marcel bak eğer o düğmeye basarsan başın büyük belaya girer. <Gülüyor> Ross ne kadar gıcık davrandı değil mi? Evet öyle. Çok rekabetçi oh. olabiliyor. Ha, ha, ha. <Gülüyor> Ne <Gülüyor> oldu? Oh. Alo tencere. Ben Monica, Dibin Kara. Aa, yapma. <Gülüyor> ben Ross kadar kötü değilim. Aa, ben aynı fikirde değilim. Şu Pick olayı. Olay falan değildi o. El kol hareketleri yapıyordum. Tabak elimden kayıverdi işte. Oh! <gülüyor> ah, görüşmeye çağırmışlar. Yeti misin? Ne görüşmeye işin? çağırmışlar. 6 5. Cadde. Oh, Rachel. Ah, ah. Ana gemisini eve çağırıyor gibi. <gülüyor> ah, ah. Ee, şey ne işiymiş peki? Satın alma yardımcısı alışveriş yapacağım. İşim olacak. <gülüyor> tamam bakın. Aris teyze geldi. Bu kadın 5 yaşından beri poker oynuyor. Tamam mı? Her kelimesini iyi dinleyin. Merhaba. Tony Randall öldü mü? Hayır, ölmedi Artık olabilir. Çünkü galiba arabamla ona çarptım. Hayır, Hayır, blöf yapıyorum. Bir numaralı ders. Size bir şey söyleyeyim. Poker oyununda duyduğunuz her şey palavradır. Küpelerin güzelmiş. Sağ ol. Evet, şimdi oturun kızlar. Aristiz bu Phoebe bu evet, Doris. Evet, evet, park metrenin önüne park ettim. Başlayalım. Hadi. Rose, lütfen ama lütfen başka bir şey dinleyebilir miyiz? Tamam. Bunun hesabını bu gece soracağım. Hoş bilin ne oldu, bilin ne oldu, bilin ne oldu. Aa, beşinci dişçi de pes etti ve artık hepsi Trident'i mi tavsiye ediyor? Kadın bana bayıldı. Bana acayip bayıldı. İki buçuk saat falan konuştuk. Giyim zevkimiz aynı. Ve al kuzeniyle kampa gitmişim. Ve aa süper bir iş. Bunu yapabilirim. Bunu yapabilirim. Aa, aa, ya. sen e, sen sen bir de komik bir hikaye anlattı. Tamam harika. Anlatırsın güleriz. Şimdi poker oynayalım. Pekala bakın. Aramızda konuştuk. Oynamak istemezseniz tamamen anlarız. Ya evet evet. Başka bir oyun oynayabiliriz. Ne bileyim mesela... <gülüyor> <gülüyor> çok komik, çok komik. Ama pokeri bir daha deneyelim istiyoruz. Deneyelim mi hanımla? Aa, Aa, evet, deneyelim. deneyelim. Ee, Rich, kağıtları karim Hayır, hayır, sorun değil. Ben hallederim herhalde, değil mi? Peki. Pekala. <gülüyor> Phoebe yedi buçuk dolar borçlu. Monica on dolar borçlu. Rachel de tam on beş dolar. Hey hey. Şaşı öğrettiğiniz için de sağ olun. Biz bunu Daha kullanıyoruz. Çareti, Bence harikaydı. Pekala. Yedi buçuk dolarımı veriyorum. Ama haberiniz olsun. Bu para lanetli. Ne? Aa ben lanet dedim. <gülüyor> Onu harcayan kişinin başına kötü şeyler gelecek. Fark etmez ben alırım. Kötü şeyler zaten başıma geliyor. Sinemaya giderek laneti bozabilirim. Geriye 15 dolar borcu olan büyük green poker makinesi kaldı. <Gülüyor> Aa, çok klasik. Oo, ben erkeğim, Oo, penisim var. Oo, kadınlar üstünde gücümü kullanmam için para kazanmam lazım. Bakın bu iş daha bitmedi. Sizinle yine oynayacağız, biz kazanacağız. Siz kaybedeceksiniz, siz yalvaracaksınız, biz güleceğiz. Son kuruşunuza kadar alacağız ve sonsuza kadar kendinizden nefret edeceksiniz. <gülüyor> ben de aynen onu diyordum Mon. Paranızı baştan vermek ister misiniz? Böylece formaliteden oynamak zorunda kalmamış oluruz. <gülüyor> Aa, sorun değil. Son gülen kim göreceğiz maymun çocuk? Bu kadar gevezelik yeter mi? Ciddi ciddi poker oynamaya hazır mıyız artık? Hey Bakın tek gözlü valim nereye gidersen beni izliyorum. Peki tamam ciddi poker. Hey Baksana nereye gidiyorsun? E, tuvalete. <gülüyor> tuvalete mi gitmek istiyorsun yoksa poker oynamak mı? Tuvalete gitmek istiyorum. <gülüyor> e, tamam ben pizza söyleyeceğim. Aa, hayır hayır hayır olmaz hayır. O işten haber bekliyorum. Mağaza 9'da kapanıyor ondan sonra yersin. Tamam olur. Şeker yiyeyim o zaman bastırır. <gülüyor> tamam sinsin eti. Kör bahis yok. Herkes para koyuyor. Evet. Veya Hayır. <gülüyor> Evet. Param benimdir Green. Fermuarın açık gelir. <Gülüyor> ne fark ettim biliyor musunuz? Joker, pokerin J ile yazılmışı. <Gülüyor> Tesadüf mü? Hey o da, o da sesadüfün T ile yazılmışı. <Gülüyor> Phoebe, Phoebe. Evet, ben yokum. Ben varım. Ben de. Ben de varım. Evet, neyin var? Sizin orada nasıldır bilmem. Çünkü ben kentliyim. Ah. <gülüyor> vay, vay, vay. Hevesin kursanda kalacak. Çünkü bende dört altılı var. Beş altılı var. Kazandım. Gerçekten kazandım. Aa. Biliyor musunuz buraya küçük bir ros yağını yapacağım. Bu rosundu galiba ve bu da, ah bu da onundu. Evet. Evet. Paranı aldım. Bir daha göremeyeceksin. Fermuarın da açık. Aa, nasıl da baktırdım. <gülüyor> girdim. Çok da iyi girdim. Monica. Monica var mısın? Evet. Nefret ediyorum bu oyundan. <gülüyor> tamam Joey. sende. Aa, yüzü yaralı şişko bir adamdan midesine bir yumruk yemiş... ...ucuz bir fahişe gibi çekiliyorum. Aa, yokum. Rose? Oo, kesinlikle varım. Chandler? Hiç yokum. Ben de <gülüyor> Rachel Aa, Seni görüyorum Ve yükseltiyorum Ne diyorsun bir dolar daha koyacak mısın Hayır bu sefer değil ee, Neyin var bakalım Söyleyemem hadi göster, Hayır dönün. göster hadi Çek ellerin olmaz göster bana. Randevularım olmuştu. Vay be kaybetmeye dayanamıyorsun değil mi Yüzün kıpkırmızı oldu. Şakaklarındaki küçük damarlar kabardı. Ayrıca o gömlek de pantolonuna uymamış. Öncelikle kaybetmiyorum. Aa, hem de nasıl kaybediyorsun. Ne kaybetmek falan yok. Daha şükertlerim. Bir saniye lütfen. İşle ilgili arıyorlar. Barbara merhaba nasılsın? Hı hı. Tabii anlıyorum. Evet, o hayır ben tabii ki iyiyim. <gülüyor> Saçmalama. Evet, ama aklında olsun başka bir boşluk olursa beni Alo? <gülüyor> Alo? <gülüyor> ah. <gülüyor> Üzüldüm Rage evet. Karşına başka fırsatlar da çıkar Evet tamam Nerede kalmıştık? Aa, tamam Beş kağıt dağıtıyoruz um, İki vale veya daha yüksek Joker kart yok herkes giriyor Bak Rage Oynamak zorunda değiliz Evet zorundayız <Gülüyor> Pekala tamam Tamam 50 cent koyuyorum Gördüm Varım. 50 sentini görüyorum. Ve artırıyorum. 5 dolar. Limit 50 cent sanıyorum. Az önce bir iş kaybettim ve bahsi 5 dolara çıkarmak istiyorum. İtirazı olan var mı? Hayır. Tamam öyle yapalım. <gülüyor> Kaybeden? Kaybeden. Evet. Çekiliyorum. Ne demek çekiliyorum? Hey hadi ama saçmalama. Hani şey diyordun kağıtlar dağıtılınca iyi çocuk olmam. Ne? Sallıyor muydun yani? <gülüyor> <gülüyor> Varım. Kaç kağıt? Çek. Daheten iki tane alır. Ne kadar koyuyorsun? İki dolar koyuyorum. ha tamam, 2 dolarını görüyorum ve artırıyorum. Yirmi. Vay be. Yirmini görüyorum. Yirmi beş artırıyorum. 25'ini görüyorum. Ve Monica çantamı getirir misin? Rachel, çantada bir şey yok. O zaman senin çantanı getir. Tamam. Al bakalım, bol şans. Sağ ol. 25'ini görüyorum ve artırıyorum. 7. 7. On yedi oldu. <Gülüyor> Joey biraz eksiğim var. <gülüyor> Dert etme Ros, Bana sorabilirsin ne oldu? Ne kadar lazım? Ne kadar oh, oh. lazım? On beş. Tamam 10. al sana on. Al bende de beş var. Sağ olun. Bol şans. <gülüyor> Tamam, 17 dolarını görüyorum. Neyin var? Fullüm var. Sen kazandın. Aa! Sıkma canını o eli geçmek zordur Biz yendik sanmıştım ben Ne yapayım kağıt gelmeyince gelmiyor işte Ama baksanıza ne kadar mutlu <gülüyor> Havaalanı hava hava 75 Havaalanı 77 Havaalanı 79 <gülüyor> Süre bitti Güle güle küçük koş. Ne? ne O kuş mu Kuş tabi <gülüyor> Tamam tamam sıra bende <gülüyor> Başla ee, Fasulye Fasulye Var olmadan dayanılmaz hafifli. Evet. <gülüyor> Aman ya. <gülüyor> Allah, ama ya. <gülüyor> nasıl olur bu? Bunu mu anladınız yani? <gülüyor> Bunu mu?